Benim kaza namazı borcum var. Yaklaşık 2 yıldır. Nasıl bir yol izleyip bunları eda edebilirim diye bir soru sorulmuş. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor işte birisi namazını unuttuğu, uyuduğu, kaldı. Sonra onu hatırladığı zaman fel yusalliha iza zekeraha. Onu hatırladığı zaman o namazı kılsın. Ya da uyuyakaldı, kalktığı zaman o namazı kılsın. Onu kaza etsin. Fıkıh kitaplarımızda e, bu kaza namazları fevaid olarak anlatır, metrukat olarak anlatmaz. Terk edilen namazlar demez, fevaid der. Burada bir edep var. Müslüman bilerek namazı kazaya bırakmaz. O halde bir kişinin namazı kazaya kaldıysa burada iki husus vardır. Bir, kasten o namaz kazaya kalmıştır. İki, sehven kalmıştır. Kasten nasıl olur? Adam Müslüman. Ezan Muhammedi okunuyor fakat kalkıp camiye gitmiyor kalkıp namaz kılmıyor bu büyük bir günah işliyor çok büyük bir günah işliyor bu adam eğer Ezan Muhammedi okunuyor namazı kılmıyorsa o halde namaz kazaya kalıyorsa bu adam namazı kaza etsin mi? E diyor ki etsin ama etmesine dair kesin bir delil yok yani böyle bir adam namazı kaza edeyim diye sünnet bir namazı terk edemez. Hanefilere göre. Revatip olan bir sünnet terk edemez. Niçin? Revatip sünnet, öğlenin ilk sünneti mesela. Farzlar eksik olduğu zaman onlar mizana gelecekler. Fakat bu adam kasten namaz kılmamış. Aklı başında Müslüman. Peki bunun hali nice olur? Allah Teala'ya kaldı. Kaza etsin mi? Yine etsin kaza. Peki diğeri o da uyudu saati kurdu ama uyanamadı ya da unuttu. Bu halde namaz kazaya kaldıysa efendim bu hemen namazı kaza etsin. Peki nasıl kaza edecekler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hendek'te dört vakit namazı kazaya kalıyor. Öğle ikindi akşam yatsı. Sonra onları sırayla kılıyor. Öğle ikindi akşamı yatsıyı gecenin üçte birinde, üçte birinden sonra Buyuruyor ki farklı rivayetler var. İşte sallu kemara aytu muuni Ben nasıl kılıyorsam siz de bana bakın o halde kılın. Bir kardeşim eğer sahibi tertibi ise yani altı vakit namazı kazaya kalmadıysa, altı vakit ömründe namazı kazaya kalmadıysa bu adam. Mesela akşam namazını kılamadıysa yasıyı kılmayacak Hanefilere göre. Ne yapacak? Önce akşamı kılacak yası vaktinde. Sonra yasıyı kılacak. Hatta bununla alakalı hadis-i şerif var. Yasıyı kılarken aklına geldi. O namazı bitirecek. Sonra akşamı kılacak. Ardından yasıyı bir daha kılacak. Kim bunu yapacak? Sahibut tertip. Peki kim sahibut tertip? Hayatında altı vakit namazı kazaya kalmadıysa yani e, daha fazla namazı kazaya kaldıysa o zaman bu tertibe riyaret etmesi gerekmez ya da vakit daraldı diyelim e, yasının vakti de çıkıyor e, akşamı kılsa yası da kazaya kalacak o zaman tabi ki yatsıyı vaktinde yatsıyı kılar eğer çok namazı kazaya kaldıysa onları nasıl kaza etsin her namaz vaktinde bir namazı kaza etsin. yani sabah namazında sabahın kazasını yapsın farzı kılsın sonra sabahı kaza etsin öğleyi kılsın öğle namazın kazasını kılsın ikindiden sonra ikindiyi kaza etsin. akşamdan yastan sonra da akşam ve yastıyı sadece üç vakit var oralarda namaz kılınmaz biri güneş doğarken Güneş zavallı önce istivada orada kılınmaz. Öğleden 40 dakika 45 dakika önce kadar bir zaman kılınmaz. Üçüncüsü güneş batarken kılınmaz ama o gün ikindi namazını kılabilir. Peki sabah ve sabah namazı vaktinde sabahın sünnetinden başka nafile kılamaz, kaza kılabilir. İkindi namazını kıldıktan sonra nafile kılamaz ama kaza namazı kılabilir. Yani 5 vakit kaza namazı kılabilir bu kardeşimiz bu tertip değilse. Namazlardan sonra bir tane kaza kılsın, isterse hepsini bir anda yapsın.